Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, e, konuğuma yabancı değilsiniz Uygar Özesmi. <gülüyor> Hoş geldin Uygar. Hoş bulduk. E, seninle hiç Good For Trust'ı konuşmamıştık, gözüm üstünde ama sürekli takip ediyorum. Harika, zaten ne <gülüyor> kadar çok göz o kadar çok iyi ama sırf göz istemiyoruz, eylem de istiyoruz. Allah iyi oldum. Çok güzel, o ilk adım. Tamam, sonra? E, ondan sonra türetici olman gerekiyor, yani ekolojik ve sosyal açıdan adil ürün. ...yapan insanları destekleyerek e, harekete geçmek gerekiyor. Ama işin güzel yanı bizde hani destek hep tek taraflı düşünür. Sen destek olursun karşılığında bir şey almazsın. Halbuki good for trusttaki en güzel özelliklerden bir tanesi... ...ihtiyaçlarını karşılarken destek oluyorsun. Dolayısıyla bunu çift taraflı ve eşit bir e, düzleme taşımış oluyoruz. Güzel bir şey. E, peki good for trust Good İngilizce. Hı hı. E, rakamla 4. Hı hı. Trust, o da yine İngilizce. Oraya girdikleri zaman zaten e, katılımcı olabiliyorlar. Bir evet. de sizin güzel bir teriminiz var. Türetici diyorsunuz, prosumer. <gülüyor> evet, Onu tabii. da anlatalım mı? Tabii, seve seve. Şimdi e, Good for Trust'ı yazmakta zorlanırlarsa, e, hemen şunu söyleyeyim, iyiliğegüven.org'a da girip, Çat diye hemen goodfortrust.org'a girebiliyorlar. İyi varmış yani, işte Türkçesi. <gülüyor> Türkçesi var ama biz tabii ki e, İngilizcesini kullanıyoruz. Çünkü amacımız esasında bütün dünyada türetim ekonomisinin yaygınlaşmasını sağlamak. İşte türetim ekonomisindeki en önemli e, aktörlerse, en önemli bireylerse e, şüphesiz türeticiler. Şimdi türeticiler türetim yapıyorlar. Nedir türetim? Biz hep tüketici kavramıyla Karşı karşıyız. Hatta nedense tüketicileştirildik gibi bir durum var. Yani bize artık insan, işte vatandaş, birey, e, halk filan yerine artık tüketici diyorlar. Ve her yerde bizi tüketici diye e, markalıyorlar neredeyse. Üzerimize yapışan bir etiket oldu. Yani insan olmaktan önce tüketici olduk neredeyse. Ne güzel anlattın. E, onun yerine biz de diyoruz ki ya ben tüketici değilim. Ben türetmek istiyorum yani ben değer katmak istiyorum yani varlığımın bir anlamı olsun tükete tükete yani ben nasıl bir anlam bulabilirim değil mi hayatta dolayısıyla e, onun için ben artık tüketici değilim ben türeticiyim diyoruz orada da türetiyoruz değer katıyoruz peki bu değeri nasıl katıyoruz şimdi hepimiz sonuçta yaşıyoruz yaşarken de bir takım ihtiyaçlarımız var yiyeceğiz üzerimize giyeceğiz Ondan sonra işte dişlerimizi fırçalayacağız. Diş fırçamız lazım. Diş macunumuz e, lazım. E, bilgisayar kullanıyoruz. Bilgisayarımız lazım. E, tekstil lazım. Yani aklınıza gelen bir sürü şeye ihtiyacımız var ki yaşamımızı devam ettirebilelim. Şimdi bu da bunları satın almanın ya nasıl tüketimden çıkartırız? Onu da şöyle çıkartabiliriz. Benim satın aldığım şeyler ihtiyaçlarımı karşılarken, satın alırken ben... Doğaya ve insana dost ürünleri alırsam şayet o zaman benim doğaya ve insana zararım değil insanı ve doğayı tüketen yani doğayı sömüren insanı sömüren ekonominin bir parçası olmak yerine ben doğaya dost insana dost üretim yapan insanlardan bunu karşıladığım zaman ve bunu bilinçli bir şekilde yaptığım zaman o zaman ekonomiyi dönüştürmeye başlıyorum. Ve işte o zaman bir türetici olarak... ...türetim ekonomisine desteklemiş oluyor. Bu terimin içinde bir de şöyle bir şey var sanırım. Profesyonel tüketiciye gene geliyor lafın bir tarafı ama... ...orada da tüketiciler, üreticileri de denetlemiş oluyor. Yani ürettikleri şeyin içinde ne var, nasıl üretiyorlar. Son ürünün yanı sıra nasıl üretildiğine de odaklanan bir kesim... Türemiş oluyor böylece Aynen öyle hatta biz diyoruz ki Her türetici üretimin de bir parçasıdır Çünkü sen ekolojik ve sosyal açıdan Adil ürünleri Seçtiğin anda Onları desteklemiş ve onların O üretim yapmalarını Talep etmiş oluyorsun bir ölçüde Yani diyorsun ki ben senden bunu alıyorum Çünkü ben senin ekolojik ve sosyal açıdan Adil olduğuna inanıyorum Dediğin anda zaten O adil üretimi de Cesaretlendirmiş oluyorsun o adil üretimi de talep etmiş oluyorsun ve ona ilişkin de daha genel bir talep de oluşturmuş oluyorsun diyorsun ki tercihlerimiz artık bu yönde dolayısıyla üreticiler de o yönde üretim yapmaya başlıyorlar ve tabii ki e, üretici olarak da e, aynı zamanda bu talebi yaptığın zaman üretici de diyor ki ha, o zaman ben şu şu sistemlerimi daha da iyiye götüreyim. Daha az atık üreteyim, daha çok geri dönüştürden gelen e, ham maddeler e, kullanmaya başlayayım. Dolayısıyla onu da dönüştürmüş oluyorsun. E, yapabileceğim bir diğer şey de tabii ki e, üreticilerle bir üretici olarak doğrudan iletişime geçmek. Onları üretim yerlerinde ziyaret etmek, nasıl ürettiklerini görmek. Ve e, hatta istersen o üretim süreçlerine de dahil olmak. Bu da güzelmiş. Bağ kurmak tekrar diyebiliriz herhalde. Geçenlerde sevgiyi tartışıyorduk arkadaşlarla. Sevgi nedir, ne değildir. İşte herkes farklı örnekler veriyor ama hepimiz bağ kurmakla ilgili bir karar birliğine vardık. Çünkü ee, çok ipotekli sevgiler de var, sevgi gibi görünen şeyler de var ama bağ kurduğun zaman illaki daha bir hoşgörülü oluyorsun veya sevmeye başlıyorsun, zaman ayırıyorsun, ee, tatlı taraflarını görüyorsun. Ee, bu da önemli bir şey. Çok enteresan. Bu bahsettiğin bağdan dolayı ilişkiler de değişiyor. Şimdi mesela bizim e, goodfortrust.org'daki e, türeticiler ilginç bir şekilde... Tüketici gibi yaklaşmadıkları için türeticiyle olan ilişkileri de çok daha yumuşak, hoşgörülü, şikayet üzerine değil. Hani ya bu süreçleri nasıl daha iyileştiririz üzerine gidiyor. Mesela diyelim ki bir ürünü geç kaldı. Onun, o ürünün geç kalması veya o ürünün stokta olmaması türetici için bir sorun değil. Üreticiyle olan ilişkisi içerisinde çözülebilecek Normal aksaklıklardan bir tanesi olarak görülüyor. Yani dolayısıyla ilişki de değişiyor. İlişki de güven ortamına e, evrilmiş oluyor. Zaten onun için good for trust yani iyiliğe güven dememizin e, sebeplerinden bir tanesi de o. Çünkü sen karşındaki üreticiye güvendiğin zaman onun zorlukları da senin zorlukların haline geliyor. İşte orada o bağ. ...ortaya çıkıyor. Ne kadar güzel bir örnek verdin... ...geçenlerde bunu... ...Teo Farm konuştuk... Antakya'da işte ata tohumlarıyla... ...üretim yapan bir yer... Fiyatları da çok makul İşte bir takım siparişler verdim Ya bunu hani salı günü göndermesek de şu gün göndersek olur mu? Zaten bir panimiz yok dedim Hani gönderebilirsiniz <gülüyor> hakikaten Ama evet. o zaman şeyi anladım Hakikaten gönderiler onların maliyetleri içinde önemli bir yer tutuyor vesaire. Hani ben bana da iki gün sonra gelse ölmeyeceğim Hani ölsem de ne olur Gerçekten de empati kuruyorsun Evet aynen öyle çünkü onun sorunları senin sorunlarının haline gelmiş Sen onu desteklemek için varsın. Sen e, ekolojik ve sosyal açıdan adil bir dünya istiyorsun. O adil dünya için çalışan insanlardan bir tanesi aynen senin gibi. O zaman bir yoldaşlık ortaya çıkmış oluyor. Halbuki tüketim toplumunda veya tüketici anlayışında sen her zaman için haklısın. E, senin karşında onu üreten senin neredeyse kölen gibi. Benim e, bunları benim için karşılamak zorundasın. Sen işletme değil misin? Niye süreçlerin böyle? Yani böyle bir çıkar ilişkisi üzerine kuruluyor. Tabii ki o zaman da hani fiyatları makul dedin ya sorunlarımızdan bir tanesi de o. Yani bir sürekli fiyat optimizasyonu yapıyoruz. Yani işte o yüzden zaten 99.9 gibi fiyatlar konuluyor. Yani öyle bir şey good 4 biz özellikle üreticilere diyoruz ki ya 99.9 yapmayın şunu 100 yapın. Adını koyun. Çünkü burada bizim türeticilerimiz zaten fiyat optimizasyonu yapmıyor. Seni, sana verdiği o fiyatın senin geçimini sağladığının farkında. Yani senin ihtiyaçlarını karşılarken o da senin geçimini sağlamanı, o üretime devam etmeni, daha güzel bir toplum için, daha e, sağlıklı bir doğa için çalışıyor olmasından aldığın bir haz var türetici olarak. Dolayısıyla sen ihtiyaçlarını zaten böyle bir yerden karşılamak istiyorsun. Bir anda paradigmalar değişiyor. Yani sen tüketici, fiyat optimizasyonu yapan, çıkar peşinde koşandan destekleyen, birlikte yapan, çıkar değil, ortak amaçlar için çalışan bir insana dönüşü veriyorsun. Zaten bu gözetilmediği Zaman da devam etmiyor hani Moda kelimeyle Sürdürülebilir bir hale gelmiyor Yani o işte kurumsalcıların Söylediği gibi kazan kazan durumunun Olması lazım ki devam etsin Zaten böyle yüreğimiz Ağzımızda gidiyoruz hani bu tür Üreticilere baktığımız zaman hani Nasıl korusak Nasıl pamuklara sarsak Ben onları bir üst bir yerde görüyorum Kendimden açıkçası Hani eşit veya benim altı da değil çünkü çok zor bir iş başarıyorlar ve bazen e, de, devlet gibi e, yapmaya çalıştığımı hissediyorum onun nasıl koruyalım buna na, nasıl yapalım sürekli böyle hani sanki bir çocuğumuz varmış da endişe halinde yaşıyormuşuz gibi geliyor bana ama aktif vatandaşlık da o değil mi Nuran bir ölçüde yani bir e, toplum kaygısıyla bir kolektif kaygıyla Doğru şekilde, etik şekilde hareket etme ve o toplumu besleyecek bizim üzerimize düşenleri de yerine getirme arzusu. Dolayısıyla belki de gerçek anlamda sosyal bir canlı olarak insanın doğal hali bu. Doğru, endişede duyalım ayrıca değil mi? Peki bir ara verelim müzik arası ondan sonra devam edelim. Harika. Ils ont un endroit idéal des fleurs toute l'année une carte postale moi je le suis mon homme il veut de beaux enfants et un chien souriant qui nous dirait bonsoir même quand on rentre tard moi je le suis mon homme il veut de grandes pièces de lumière et de joie où il y fait bon vivre même quand on a très froid Il veut vivre longtemps mais pas trop malheureux Chanter quand il fait beau, éviter les adieux Il veut changer le monde mais on peut pas tout faire Alors il imagine ses, ses idées en l'air Moi, je le suis, mon homme Il vit pas que d'amour mais ça lui irait bien Il est pas difficile, il est fou de mes seins Moi, je le suis, mon homme Il a de grands espoirs pour les matins prochains Il est fou de la vie, il est fou et c'est bien Il voudra que l'on s'aime si fort et sans détour Il me dit je t'adore, il me dit pour toujours Et quand la nuit tombe Je suis moins seule, je suis moins sombre. Et quand le jour vient Je suis moins triste Ça va, ça vient Je veux ranger ma vie Comme on range sa chambre Et puis tout dégommer. J'ai trop peur de me rendre là Je le fuis, mon homme Je veux casser des briques Et casser ma maison Vivre sous les tropiques Et sortir de mes gonds Là, je le fuis, mon homme Je veux chercher ma vie c'est que je n'aurai pas ce qui est toujours mieux celle qui n'est pas pour moi Je veux raser les murs et partir en voiture mais j'ai pas le permis alors je reste au lit Je veux être infidèle qu'on me roule des pelles être une femme ouverte qu'on m'écrive des lettres là Je le fuis Mon âme vivra de sang à l'heure fanée comme les fleurs mourir de temps en temps et renaître au printemps là Je le fuis Non maman je veux pas qu'on m'oublie je veux pas qu'on me quitte je veux pas qu'on me noie avec des autres fois Je veux pas que tu m'oublies je veux pas tu me quittes, je veux pas que me avec des autres fois Et quand la nuit tombe, je suis moins seul je suis moins sombre Et Je reviens Je suis mon triste Ça va ça vient ça va Ça va, ça va. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Uygar Öz esmiyle birlikteyiz. İlk bölümde seni tanıtmayı atladım. Nasıl olsa dinleyicilerimiz tanıyordur diye. Zaten Açık Radyo'nun programcısısın. Çok uzun zamandan beri. Şimdi baya bir 6'da mı giriyordu programı? Evet 6'da Değil gezegenin geleceği. Gezegenin geleceği. Dinliyorum onu da. Kendisi çevre bilimcisi, aktivist. 2012'den beri de bu Change .org devam ediyor. Doğu Avrupa ve Batı Asya direktörüsün O hmm. da güzel herkes onu, da bıraktım, oturdu. onu bıraktım But, öyle ee, mi? E, Nisan ayında Change.org'dan ayrıldım Ben genellikle bir yerde 5 yıl kalıyorum <gülüyor> <gülüyor> Greenpeace'te de 5 yıl kalmıştım Sonra e, Change.org 5 yıl Şimdi artık tamamen good odaklanmış durumdayım O zaman tohumlara eke eke gidiyorsun Ondan sonra e, hasat devam ediyor ama Ne güzel e, Gerçekten takdir ettiğim birisin. Çünkü hakikaten ee, sosyal girişimci olmak çok kolay bir şey değil Başka bir seviye başka bir bilinç düzeyi ee, Ve orada devam ettirmek e, sürekli insanlara aksiyonel bir umudu e, aşılamak e, Ve gerçekçi olmak e, inanılmaz güzel bir şey Ve good for trust'ı konuşuyorduk o da çok hayranlıkla takip ettiğim inanılmaz güzel bir platform oluşum. Ee, benim de işimi şöyle kolaylaştırıyor. Haliyle insanlar bize şey sorar, epeki ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz vesaire. Ee, hani herkes bizimki kadar şanslı olmak zorunda ve üreticilerle tanışmak zorunda değil. Gerçi buna da katılmıyorum ama çok vaktimiz var, tanışabiliriz. Ee, fakat e, sen de böyle bir derli toplu bir platform olmuş oluyor. İşte git bu siteye. Zaten zaten üye ol dediğimiz zaman işi çözüyoruz. Ben <gülüyor> yani bu şey için de geçerli. mesela Hot Couture diyelim ki işte şey giyinmeyi, pahalı şeyler almayı seviyor. Yani Stella McCartney bile gelebilir çünkü kendimaden forest friendly şeyler yapıyor, değil mi? Hani ormanı da koruyan ürünler vesaire. hani illaki gıdayla veya bir takım şeylerle sınırlı olmasına gerek yok herhalde. Yok bizde e, her türlü ürün var. Yani aklınıza gelebilecek e, zannediyorum 800'ün üzerinde ürün var şu anda. Hani ürün dediğimiz zaman burada biz sadece tarımsal ürünü anlamıyoruz. Bunun içerisinde tekstili de var, çantası da var. Ondan sonra e, ebeveyn bebek e, ürünleri var. Yani aklınıza gelebilecek ihtiyacınız olan e, pek çok ürünü burada bulabilme şansınız var. İşin en güzel yanı e, şu anda... 37'nin üzerinde üreticimiz var platformun üzerinde ve her hafta bize yenileri katılıyor. Bu e, sayı gitgide artıyor. Dolayısıyla e, ürün çeşitliliği de yani ekolojik ve sosyal açıdan adil ürün çeşitliliği de bu şekilde giderek artıyor. Onlar nereden duyup geliyorlar? E, değişik kanallardan üreticilerin kendilerinden duyuyorlar, türeticilerden duyuyorlar. Ve yine bu konuya ilgi duydukları için arama yapıyorlar. Karşılarına da biz çıkıyoruz. Ama siz böyle aktif olarak gidip herhalde onları bulmuyorsunuz değil mi? Kulaktan kulağa gibi bir şey var anladığım kadarıyla. Evet biraz kulaktan kulağa ama aynı zamanda hani çok Good for Trust felsefesine ve mantığına ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim yapmaya çalışıyoruz. ...başlamış olan e, kurumlar ve kişiler olduğu zaman biz onlarla doğrudan da iletişime geçebiliyoruz. Çünkü nereden aklıma geldi? Mesela bu geçenlerde Expo fuarı vardı. E, pek çok iyi e, üreticiler de vardı orada. İyi niyetli ve hakikaten çabalayan, çok emek harcayan hayatını koymuş bu işe. Ama mesela e, ürünlerini e, üreticilerle buluşturmakta zorluk çekiyorlar. Onlara şey söylediğimde Good For e, haliyle hani çoğu bilmiyordu. Belki de hani biraz daha bilinir hale getirmek önemli. Belki bu fuarlara katılıp ben orada da yine böyle bir pazarlamacı gibi düşünüp <gülüyor> mesleki deformasyon hani böyle bir tanıtılabilir gibi düşünüyorum. Veya işte bal apimon diye olacak. Yani şöyle söyleyeyim e, tabii ki bizim hani tanıtım için bir bütçemiz yok. Sonuçta biz bir küçük sivil oluşumuz. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş bu. Dolayısıyla öyle olduğu için hani biz böyle diğer kurumlar gibi hani ve tanıtım, reklam bütçeleri falan filan öyle hareket eden birisi değiliz. Ama bakın şimdi açık radyo dinleyicileri var. Dolayısıyla onlar eminim etraflarında ee, ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim yapmak isteyenler vardır Onları lütfen goodfortrust.org'a yönlendirsinler Onlar da üretici başvurusu yapsınlar ee, Tabii her şeyden önce lütfen sizler de türetici olun Tüketimin bir parçası olmayın Hedef kitle deriz ya biz böyle pazarlamada Tü Tüketicileri konuşmuştuk Hepimiz tüketici gibi damgalanıyoruz Bir de hedef kitle diye bir terim var Target audience diye. Bir de onları böyle grupluyoruz. Seni hani sanki böyle dart atılacak kişilermiş gibi ol. <gülüyor> evet değil mi? İşte terminoloji, e, kullandığımız terimler, kelimeler çok önemli. Onun için zaten biz yeni bir dil üretiyoruz. Onun için türeticiden bahsediyoruz. Onun için türetim ekonomisinden e, bahsediyoruz. Biraz e, bir açıdan kafamızdaki paradigmaları da e, o şekilde kelimelerle en azından değiştirmeye yönelik bir katkımız olsun istiyoruz. Peki şunu sormak istiyorum, Good for Trust başladı, o da bir organik bir süreç, nasıl başladı, nasıl devam ediyor, bir de nasıl devam etmesine katkıda bulunabiliriz? Şimdi şöyle, Good for Trust esasında bizim büyük bir ekolojik ve sosyal krizin içerisinde olmamızdan dolayı başladı. Çünkü ben sivil toplum kuruluşlarında biliyorsun Temada, Greenpeace'te ve bilimun başka çevre kuruluşunda çalışırken şunu fark ettim ki yine kötü bir terminoloji kullanacağım ama hani muharebeleri kazanıyoruz ama savaşı kaybediyoruz. Yani hala çok derin bir biyolojik çeşitlilik krizi içerisindeyiz. İklim değişikliği almış başını gidiyor. Dolayısıyla bunların önüne nasıl geçeriz diye bir konuda çok... Düşünmüş akademisyenlere, sivil toplum liderlerine, hatta yeşillerden temsilciler olmak üzere bir araya geldik. Ve şunu fark ettik ki bütün bu problemin temelinde yatan ana kök neden mevcut ekonomi. Tüketim ekonomisi, kar maksimizasyonu ve büyüme ekonomisi. Dolayısıyla biz bunun yerine nasıl bir türetim ekonomisi, mutluluk maksimizasyonu ve rejeneratif bir ekonomi koyabiliriz. Dolayısıyla biz böyle bir ekonomiyi nasıl oluşturabiliriz diye düşünürken aklımıza gelen şey bu şekildeki düşünen bütün üreticileri bir araya getirelim. Bu üreticilerin de tedarik ağını kendi içlerinde derinleştirelim. Ve bu üreticileri de onları destekleyen türeticilerle bir araya getirerek bir topluluk oluşturalım. Bu topluluk temelde dışarıdaki dışarıdaki o kar maksimizasyonu yapan tüketim ekonomisini aynen bir gıda gibi görsün ve onu yemeye başlasın. Yerken de dönüştürsün. Yani dolayısıyla bizim amacımız esasında bu topluluğun içine dışarıdaki ekonomiden gelen değeri alıp dönüştürerek ekolojik ve sosyal açıdan adil bir ekonominin içerisinde dönen bir hale getirmek. Bunun da başladık, yol alıyoruz, ümit ediyorum. Temeldeki amacımız bütün ekonomiyi bir türetim ekonomisine dönüştürebilmek. Bunu Türkiye'de başladık ama good for trust dememizin nedenlerinden bir tanesi de bunun uluslararasılaşma süreci. Şu anda Kuzey Kıbrıs'ta bunu kurmaya çalışıyoruz. Hatta orada blockchain teknolojileri kullanarak tamamen mevcut finansal sistemin de dışına taşıyarak bir trust dediğimiz, güven dediğimiz bir yeni para birimiyle ortaya çıkarmak istiyoruz. Pakistan'la yine aynı şekilde Pakistan'da kurulması için sosyal girişimciler ağıyla bir görüşmemiz var. Yine UNEP yani Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve IUCN'in katıldığı SEED diye bir program var yani tohum diye bir program var. Bu da şimdi Sahra 6 Afrika ülkelerine goodfortrust.org'u ...bir model olarak tanıtıyor ve orada goodfortrust.org ağına katılmak isteyen sosyal girişimcileri bu modelle birlikte çağırıyor. Dolayısıyla der, önümüzde ne var dedin, önümüzde yapmaya çalıştığımız şey bir yandan Türkiye'de türetim ekonomisini büyütürken... ...bir yandan da bütün dünyada türetim ekonomisinin tohumlarını atmak. Çok başarılı. Peki bu platforma katılan üreticilerden... İlla ki bir şeyler duyuyorsundur. Ee, hmm. Ne gibi kazanımları oluyor? E, tabii hatta bize sürekli geri bildirim yapıyorlar bu konuda. E, bir tanesi mesela e, organik üretim yapan bir çiftçi. E, şunu söylüyor. Sayenizde e, bizim türeticilerle buluşmamız, bizden ürün alacaklarla buluşmamız çok kolaylaştı diyorlar. E, Pek çok kanal yerine tek bir kanala odaklanabiliyoruz diyorlar. Bu kanala odaklandığımızda bizim için bu ürünleri türeticiyle buluşturanların bizim üzerimizden para kazanmadığını böylece görmüş oluyoruz. O bize çok güzel bir duygu veriyor. Ama belki her şeyden öncesi bizimle aynı felsefeyi, aynı yaklaşım biçimini doğaya dost, insana dost üretim yapanlarla bir araya gelme ve bir topluluk olma hissini veriyorsunuz. Dolayısıyla kendimizi... Daha da desteklenmiş daha da cesaret e, bulmuş hissediyoruz yaptığımız işi yapmaktan e, keyif alıyoruz diyorlar o zaman güzel bir bağ kurmuş oluyorlar gerçekten e, ve onların da umuda ihtiyaçları var veya motivasyona bunu sağlamış da oluyorsunuz. Tebrik ederim. Çok acayip güzel bir şey bu. Çünkü hakikaten hepimizin aksiyonel umuda ihtiyacı var. Onu da sağlayan en güzel şeylerden bir tanesi de Good for Trust. Tebrikler Uygar vallahi. Çok teşekkürler. Çok yani her zaman konuşuyoruz, konuşuyoruz. Dediğin gibi aksiyonel. Yani biz artık sadece konuşmak değil, yapmak istiyoruz. Dolayısıyla ekolojik ve sosyal açıdan adil bir yaşam biçimini benimsemeye çalışan ve bunu desteklemek isteyen herkesi türetici olarak goodfortrust.org'a bekliyoruz. Çok teşekkürler katıldığın için. Kumandada da Ömer'e teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Biyofilya